Elhamdülillah Rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Emma Evet. Biz bir önceki dersimizde dedi ki e, konu olarak vadi'i ahkama geldik. Sonra dedik <gülüyor> İmam Juveyni ya Sahih ile Fasidi teklifi ahkamı kısımlarından görüyor o da dedi ki Sayh ile Fasidi o da cumhur ulema gibi vada-i ahkamın kısımlarından görüyor. Lakin e, bu kitap mübtediler için yazıldığı için, yani yeni başlayanlar için taksimat, tarifat bu kitabın işi değil. Sadece talebe usul-fıkhı tasavvur edebilsin diye kaleme alınmış olan bir kitap. Ondan dolayı dedik en mühim olan iki tanesini saydı Sayh ile Fasidi. Diğer işte ulemanın saymış olduğu ee, sebep, şart, mani, azimet, ruhsat, illet, iade, kaza, eda vesaire bunları ise saymadı dedik. Biz bir önceki dersimizde genel cumhuruylaman hakimi vadeden saymış olduğu sebebi, şartı, bir de manihi anlattık. Tamam. Bugünkü dersimizde ise sayhi ile faside geldik. Demiş ki Emreti, rahimallah. و ضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ اذا عقد و normalde yeni elimizdeki bu yeni metinde vadab dabatu sahhi diyor iki şekilde zabt etmişler Kimisi vadabut tashihi demiş kimisi ise vadabut sahhi demiş Efdal olan hangisi? Efdal olan sahih Öyle değil mi? Çünkü asla muvafakat ettiğinden dolayı, yani Nazım asla muvafakat etmiş olacağından dolayı eftal olan say. Wadabitu sahihi, sahihin kuralı, sahihin zabıt nedir? Ma o şeydir ki, taalluka taalluketi bhi onun ile nufuz nufuz ve atidad mutlaka ve mutlak olarak onun sayılması ona taalluk eder. Nufuz ne demektir? Yani tenfiz demek, nefize demek, nafiz demek, bir şeyin yerine gelmesi, bir şeyin işte sonuçlanması, bir şeyin sonucun alınması demek. Atidad demek, bir şeyi saymak, yani bir şeyi kabul etmek, onu muteber saymak demek. O zaman sahih neymiş? Sonuçları yerine gelen ve kendisi muteber sayılan demekmiş. Öyle mi? Vada bitu sahihi ma taalluka bihi nufuzun ve mutlaka. Sayhin kuralı odur ki kendisi ile nufuz ve itidat tahlluk eder kendisine mutlak olarak da tamam zaten açıklamasını yapacağız ve fasiül bir lem tedit velem binfizin ida okut fasit nedir ellezi o şeydir ki bihi onun ile lem tedit Sen onunla itidat etmezsin yani onu muteber, onu kabul etmezsin veem ya kubinafizin ida okut ve o akt edildiği zaman da sonuçları elde edilmez nafiz değildir valem yakun olmaz bir nafiz olmaz yani sonuçları elde edilmez ida okit ak edildiği zaman fasitte manası budur demiş şimdi biz dedi ki ahkam ve vadiyenin kısımlarından iki tanesi de sahih ile fasittir. Sahih ile fasit Arap logatında, logattaki kullanımlarında sahih dediğimiz zaman kastettiğimiz şey nedir? Dıddü <gülüyor> sıkmih, hastalığın zıddıdır. Tamam Hasta olmayan, e, istikameti bozulmayan her şeye Arap logatında sahih diyebiliriz. Mesela bu alet çalışıyor mu şu anda? Biz buna sahihun desek bu doğru bir kullanımdır. Öyle değil mi? Çünkü niye? Bunda normal halini değiştirecek bir durum söz konusu değildir. Fasit ise Arap lügatında neyin zıddıdır? Dıddü salihtir Tamam, salih olan, uygun olan, düzgün olan her şeyin zıddıdır. Yani bir şey bozulduğunda, mesela diyelim ki bu alet bozuldu, çalışmıyor. Ben bu alet için e, aletun f-fasit desem bu doğru bir kullanımdır Arap lügatında. Niye? Çünkü salih olmaktan çıkmıştır, kullanılabilir olmaktan çıkmıştır. Arap lügatındaki kullanımı budur sahih sıhhati ise yani usul fıkıhçıların kullandığı anlamda sahih ise en böyle şey olan yani birçok tanım yapılmış. Bunların içerisinde en güzel olan ki açıklayacağız bunu açıklaması gereken bir tanımdır. bu yatarattabu alayhi atheruhu. Yani eserleri üzerine bina edilendir. Yazayım mı? Yazmamı ister misiniz yazı şeklinde? <gülüyor> sahih o şeydir ki ma yatarattabu عليه atharuhu ma yatarattabu عليه atharuhu ve yanlış yazmish yatarattabu عليه atharuhu bu sahih istarafa fasil ise ma La yetertabu aleyhi aslanım. Şimdi ne demek? Ee, ma o şeydir ki maime usule yeterat da bu terettüp ediyor yani bina ediliyor. Aleyhi onun üzerine. اَاثَرُهُ O'nun eserleri. Yani biz istersek e, ibadet alanında herhangi bir ibadete sahih dediğimiz zaman bunun manası ne demektir? Yani açılımı nedir? Talebenin zihninde, tasavvurunda oluşması gereken açılım. Yani bu ibadet eserleri üzerine terettüp eden bir ibadettir. Ha nedir onu açıklayacağız o ayrı bir konu. Bir Mesela diyelim ki önümüzde bir tane alışveriş var. Bir adam evlendi, bir kardeşimiz evlendi. Diğerim dedik ki şeydir, bu kardeşimiz nikah aktı yaptı ve bu akit sahih bir akittir. Hemen aklımıza ne gelecek? Öyle bir akit ki eserleri onun üzerine terettüp eder. Tamam. Tam zıddı ma o şeydir ki la yeterettebu <gülüyor> aleyhi asaruhu. Fasit ise eserleri üzerine terettüp etmeyendir. Falan adamın kıldığı namaz fasittir. Hemen zihnimizde ne oluşacak? Fıkıh kitabında gördüğümüz zaman veya batıldır. Hemen zihnimizde oluşacak olan şey demek ki bu namazın eserleri üzerine telettüp etmemiştir. Namaz vardır, kılınmıştır fiil olaraktan ama şeriat nazarında yoktur. Tamam, fasit dediğimizde bir şey olsa bile batıl dediğimizde şeriat nazarında o yoktur. Falan adam evlenmiştir, kadının velisi olmadığından dolayı nikâhı fasittir mesela. Ne demektir? Tamam bir akit yapılmış. Yani bir hoca gelmiş, şahitler gelmiş, kızla adam gelmiş, oturmuşlar, adam sormuş. Kadın olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Koca olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Bak. Akit var ortada görüntüde yani bir eylem, bir iş oluş eylem var. Ama şeriat nazarında sorduklarında ha var, ha yok. Yani şeriat nazarında bunun varlığının hiçbir etkisi yok. Niye? Çünkü şeriat buna fasit hükmünü vada etmiş. Tamam, şeriat buna fasit olan hükmünü vada etmiş. Yani eserleri onun üzerine tereddüt etmez. Anlaşıldı. Şimdi biz ibadetlerde, bu ibadet sahihtir dediğimiz zaman diyoruz ki tasavvurumuzda oluşması gereken şey şudur. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اٰثَرُهُ İbadetlerin asarı nedir? Yani sahih olduğunda üzerine e, eseri teretüp edecek olan şey nedir? Cumhur-i ulema demiş ki lil لِلْقَدَاءِ demişler. Tamam. Kazayı insanın üzerinden düşürmesidir. Ne demek? Yani sen o fiili bir kere yaptın, bir daha yapmana gerek yok demek. Tamam? Sen o fiili bir kere yaptın, oruç tuttu. Falan kul oruç tuttu, orucu sahihtir. Yani bir daha o orucu tekrardan tutmasına gerek yok. Tamam? Orucu sahihtir demek, bu demek. Batıl demek ne demektir? غَيْرُ مُسْقِتِنْ kada. Yani batıl olan ibadet, kazayı insanın boynundan düşürmeye demektir. Falan adamın o namazı batıldır dediklerinde, yani o namazı bir daha kılması lazım. Tamam çünkü zimmeti o onun zimmetinde bir borçtu, boynunda bir borçtu. Batıl olduğu zaman, batıl olmuş olduğu zaman o borç boynundan düşmedi. O borç hala onun boynunda bâkîdir. Anlaşıldı? Muamelatta bir şey sahihtir dediğimiz zaman ne kastediyoruz muamelatta? Muamelattan kastımız ne? Nikah, alışveriş. Öyle değil mi? Kişilerin muamele ettikleri bab. Ee, muamelatta Sahihtir dediğimizde ne kast ediyoruz? Üzerine eseri terettüp eden akit. Kast ettiğimiz budur. Akdun sahihun, Yani ve عَلَيْهِ اَثَارُهُ Onun üzerine onun eserleri terettüp etti. Peki nedir bir akitin şeyi, e, eseri? Mesela bir ibadeti öğrendik. insandan kazayı düşürmesidir. Peki şeyin nedir? E, muamelatta asar nedir? Bu akide göre değişir. Hah! Ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bunun bir şeyi yok. Bunun genel bir tanımı var sadece. O da nedir? Asardan kasıtlı nedir? el maksudu, lazi min eclihi vudi' akdu Tamam. El-maqsudu lezi min eclihi vudi' akdu O akit ne için vada edilmişse İslam'da onun maksatları yerine gelmiş olur. Mesela nikah akdi İslam'da niye var? Nikah akdi niye var? Benim karşı cinsimden istifade edebilmem için var, değil mi? Helal bir yoldan, ondan istifade edebilmem için var. Doğru mu? Bu akit sahibi bir akitler dediğimiz zaman ne olacak o zaman? Demektir ki ben karşımdaki cinsen istifade etmem şeriat nazarında sahiptir. Yani bunda hiçbir problem yoktur. Tamam? Biz niye alışveriş yaparız? Mesela Allah Azze alışveriş aktini niye koymuş? Malı satanın malı benim mülküme geçsin. Ben de bana ait olan para. O malın kıymeti onun mülküne geçsin diye. Bu değil midir? Alışveriş dediğimiz şey bu değil midir? Budur. O zaman ''Akdun sahihun'' dediğimizde ne demektir bu? Yani onun mülkü sahih bir yolla bana geçti. O mal artık o benimdir. Onu kullandığımda adım hırsız değil benim şeriatta. Onu kullandığımda adım gâsıp değil benim şeriatta. Tamam mı? O para da onundur. İstediği gibi o parayı kullanabilir. Peki fasidun dediğim zaman ne olur? Mesela ''Akdun'' bin iki hakkına dedim ki ''Akdun, fasidun. yani o ikisi zanidir? Çünkü şeriat sahih bir şekilde erkekle kadının birleşmesine nikah demiş. Sahih olmayan şekilde olana zina demiş. Öyle mi bu ikisi zanidir o zaman? Alışveriş. Mesela benim mülkümü alışveriş akdiyle mülküne geçiren bir adam bunun adı akittir, akdur bedir İslam'da. Alışveriş akdidir. Ama tam tersi bu gasp'tır. Başkasının mülkünde onun izni olmadan tasarruf etmektir. Öyle mi? Bu akit fasit olmuş olur. Yani akitlerde sahihtir dediğimizde kastetmiş olduğumuz şey ney? اَلْمَقْصُودُ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ وُضِعَ الْعَقْتُ Yani kendinden dolayı akdin şeriat tarafından konmuş olduğu maksatların üzerine terettüp etmesi demektir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi bu e, hanifiler, yani hanefi mezhebi demişler ki cumhur ulema ya bu konuda muhalefet etmişler. Nasıl muhalefet etmişler? Cumhur ulema demiş ki, sayh, fasit bir de batıl. Sayh'i zaten anladık ne demek olduğunu. Fasit ile batıl ise demişler aynı manaya gelir. Fasit ile batıl aynı manaya gelir. Yani biz bir ibadet tüm ile desek de aynı manadır. İbadet fasit fasile desek de aynı manadır. Hiç fark yok arada. Cumhur ulemanın kitaplarını okuduğumuzda Diyelim ki baktık bir satırda diyor ki bu namaz batıldır, alt satırda diyor ki bu namaz fasittir Fark var mı bu iki ibarenin arasında? Yok. Niye? Çünkü cumhurun ıslahında fasid ile batıl aynı şeydir. Fasid namaz, batıl namaz arada fark yok. Hanefiler demişler ki yok. Biz fasid ile batılı birbirinden ayırırız. Tamam. Biz fasid ile batılı birbirinden ayırırız. E bu ne demektir otomatikmen? Hanefilerin fıkıh kitaplarını okuduğumuz zaman veya onlara ait eserleri okuduğumuz zaman batıl aynı bir, ayrı bir ayda bir manaya geliyor demektir. Fasit ayrı bir manaya geliyor demektir. Tamam? Demişler nasıl ayırırız? Demişler ki ibadet babında, ibadet babında. Cumhur'a demişler biz sizinle eşitiz. İbadet babında fasit neyse batıl da odur. Tamam? O konuda sen mutabakat ediyoruz. Muamelat babına gelince yani işte alışverişlerdir vesaire bunlara gelince demişler. Burada size biz muhalifiz demişler. Batıl ayrı bir şeydir. Fasit ayrı bir şeydir demişler. Tamam? Muamelat babında batıl ayrı bir şeydir. Fasit ayrı bir şeydir. Batıl nedir demişler? Hanefiler batıl aynı sizin yaptığınız tanım neyse biz de onu yapıyoruz demişler cumhur Yani mâlâ yatarattabu alayhi esâru. Tamam? Batıl budur demişler. Fasit ise demişler, "Ma terattabe aleyhi atharuhu bil ismi" demişler. Günahla beraber eserleri üzerine terettüb eden akittir demişler. Tamam? Günahla beraber eseri üzerine terettüb eden akittir demişler. Şimdi cumhur bir alışverişe bu fasit bir alışveriştir dediğinde ne kastediyor? Ha farkı yok değil mi? Ha batıl demiş, ha fasit demiş. Yani cumhur'un yanında iki sayıdır. Hiçbir eseri üzerine terettüp etmez. Ama hanefiler bu akit batıldır dediklerinde, bizim kastettiğimizi kastediyorlar. Hiçbir eseri terettüp etmez. Yani günahla ha günahsız, hiçbir eseri terettüp etmez. Ama fasit dedikleri zaman eserleri üzerine terettüp eder. Yani kişiler o akitten faydalanabilirler ama günahkar olurlar. Tamam Ama günahkar olurlar. Peki hanefiler bu ayrımı? Giderken neyi esas alıp taidem'e gitmişler? Demişler hangi akit olursa olsun Eğer Şeriatın Kabul etmediği nokta O akdin asıllarına Taalluk ediyorsa O demişler batıldır Hangi akit olursa olsun Şeriatın kabul etmediği nokta Şeriatın reddettiği nokta O akdin asıllarına asıldan kasıtları ne? Rükünlerine Tamam? Akdin rükünlerine taalluk ediyorsa o akit batıldır demişler. Ama eğer demişler şeriatın kabul etmediği nokta, şeriatın reddettiği nokta, akdin rükünlerine değil de akdin vasıflarına yani rükünlerinin dışındaki bir noktaya taalluk ediyorsa fasittir demişler. Anlaşıldı? Şimdi namazın nasıl rükünleri var, orucun rükünleri varsa her de kendine göre rükünleri var. Öyle değil mi? Mesela alışveriş akdinin rükünleri nedir? Rükünü? alışverişi yapan insanlara taalluk eden rükünler. Bir de, üzerine alışveriş yapılan mala taalluk eden rükünler. Öyle değil mi? Ne gibi? Mesela balik olacaklar, bulgayırmış olacaklar, akıllı olacaklar. Öyle değil mi? Ee, yapanlar rıza ile yapacaklar. Yani kendi rızalarıyla bu alışverişi yapacaklar. Mal, kendisi bilinen bir mal olacak. Öyle mi? Ne olduğunu bileceğiz yani o malın. O malın karşılığındaki paranın belirgin olması lazım. Vesaire. Bunlar rükünlerdir. Yani akdın rükünleri dediğimizde kastetmiş olduğumuz şey budur. E şimdi akdın bir de neleri var? Bir de rükun olmayan bir de bazı noktalar var. Mesela ne gibi? Örneğin bir akdin yapılırken tarafların birbirlerine şart koşmamaları gibi. Yani akitten istifade etmek için daha fazla kar elde edebilmek için, daha fazla istifade edebilmek için şart koşmamaları gibi. Mesela bu, aklın rükünlerine tahalluk etmiyor, öyle mi? Ama şeriat bunu nehyetmiş, olmaması lazım. Kabul etmediği bir nokta, istemediği bir nokta. İşte Hanefiler demişler, şeriatın istemediği bu nokta asıllara tahalluk ederse, biz ne yaparız? Buna batıldır deriz, hiçbir eserini terettüp etirmeyiz. Tamam Ama eğer şeriatın kabul etmediği nokta asıllara değil de, rükünlere değil de, vasıflara haluk ederse, o zaman biz deriz ki bu akit fasiddir. Yani iki taraf günaha girmiştir ama eserleri terettüp eder. O mülkten faydalanabilirler, o evlilikten faydalanabilirler vesaire. Anlaşılıyor değil mi? Ee, peki örnek, mesela örnek olarak ne verebiliriz buna? Örnek. Eser-i Yani kişiler var parada e, tasarruf edebilirler. Tamam. Dahil yani günah kazanmış olduğun hanefilere göre fâsit-i Tamam. Başka? Örnek. Tabi Cumhur'da bu akta batıl demiyor ama değil mi? Yani öyle bir sorun da var. Cumhur'da bu akta şey, onu anlatacağım zaten yani bu mesele anlat anlatıldığı şekil fıkıhta olmuyor yani. Fıkıhta şey değişiyor uygulamada e, tamamen değişiyor. Onun yeri burası değil. Nehi babını anlatırken anlatacağız onu. Çünkü nehi neye taalluk eder diye Cumhur da kendi arasında ihtilaf etmiş. Yani e, nehin taalluk ettiği şeye göre Akde sadece haram demiş mesela. Hanefilerden çok da ayrılmamış olmuşlar. Yani, Hanefiler fasid diye eserini terettüb ettirmişler, günahkar demişler. Cumhurda da haram demiş mesela. Cuma namazında olduğu gibi haramdır demiş, sadece batıldır dememiş mesela. Örnek olarak mesela Hanefiler demişler ki, bir çocuk mal satarsa bu akit batıldır demişler. Niye? Çünkü şeriatın kabul etmediği nokta burada nereye dönüyor? Asla dönüyor. Tamam? Ama bir adam e, yapmış olduğu alışverişte demişler, eğer e, şart koşarsa bu alışveriş demişler fasittir. Çünkü ne asla dönmüyor bu. Yani mesela ne? Ben sana bu evi satıyorum, bir sene bu evde oturmayacaksın, örneğin gibi bir şart demişler. Tam bu şeriatın kabul etmediği bir şeydir. Kimse akde uygun olmayan, tarafların maslahatına dönmeyen iki tarafın birden şart koşamaz. Bu nehyedilmiştir İslam'da, öyle mi? Ama bu akdin rükünlerine taalluk etmiyor demişler. Taalluk etmediğinden dolayı fasittir. Niye fasittir? Kişi şeriatın kabul etmediği bir şey yaptığından dolayı. O kabul etmediği şey asla taluk etmediğinden dolayı fasittir. O zaman ne diyeceğiz? Ev adamın mülküne geçti. Parada evi satanın mülküne geçti. Öyle mi? Ama günahkar olaraktan. Anlaşıldı. Mesela başka örnek olarak ne demişler Hanefiler? Demişler ki ee, alışverişte mesela örneğin rıza. Rıza. Rıza nedir? Alışverişin asıllarıdır, rükunlarıdır. Yani rıza ile alışveriş yapmak. Hani ben sana malımı rızamla satacağım. Sen de o parayı bana rızanla vereceksin ki ta ki bu zulüm olmaktan, gasp olmaktan çıksın. Öyle mi? Bir adam rızasız bir şekilde mal satılırsa bu akit nedir? Bu akit batıldır. Şey yapılmaz. Anlaşıldı. Ama demişler, parada bir problem olursa, yani rıza ile oldu. Ama parada sorun var. Mesela nasıl bir sorun var demişler? Örneğin iki tane aynı cins para birbirinden fazla bir şekilde satılıyor. Yani ribal fadl demiş olduğumuz mesele var ya, bu fasittir demişler. Batıl değildir demişler. Niye? Çünkü burada alışverişin aslıyla bir alakası yok bunun. Sonradan işe katılan aynı cins iki tane paranın birbiriyle eee bir birbiri diğerinden fazla verilmesidir demişler. Riba el fadl diye anlattığımız meseleyi söylemişler. Bu fasittir demişler. Ama aynı şeyi rızasız olarak düşünürsek bu batıldır demişler. Çünkü rıza şeyin aslına taalluk eder. E, Aktin aslına taalluk eder. Erkanına taalluk eder. Ama aynı iki tane paranın eşit satılması, aynı meclise satılması bu ise olsa e, vasıflara taalluk eder. Güzel olan bir şeydir. Olmasa kötüdür ama akti batıl kılmaz. Anlaşıldı. Hanefiler böyle söyleyerekten bir ayrıma e, gitmişler. Şimdi peki biz Şöyle bir soru sorsak Hanefilere desek ki, niye mesela ibadetlerde ayrıma gitmediniz de ibadetlerde dediniz ki cumhur'a biz size muvafakat ediyoruz. Ama şeylerde akitlerde böyle bir ayrıma gitme gereği duydunuz. Sonuçta elinizde bir nas yok. Yani bir nas'a dayanaraktan bunu yapmadınız. Önce cumhur'a sorsak, desek ki siz niye mesela böyle bir ayrıma gitmediniz? İkisini aynı şey kabul ettiniz. Cumhur ulema bize diyecektir ki, birincisi biz lugata dayandık. Çünkü lügat olarak diyecek cumhur ulema bize sahih ile fasit aynı manaya gelir ve şer'i bir nas gelmediği müddetçe lügattaki asıllar neyse onlara dönülmek zorundadır. Öyle mi şeriat bir konuda yeni bir ıstılah çıkarmadığı müddetçe asıl olan nedir? Arap lügatındaki tanımlarla yetinmektir. Sebep çünkü bu din yani kitap ve sünnet Arap lügatiyle inmiştir. Tamam? Demişler ki biz baktık Arap lügatında sahih ile fasit arasında fark yok. E şeriat da bunları ayırmamış birbirinden. Biz asıl ile amel ettik. İki, Demişler peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "Men amile amelen leysa alayhi emruna fehuve redd." Kim bir amel yaparsa ve yaptığı iş de bizim yaptığımız üzere olmazsa o amel merduttur. Merdut ne demektir? İşte bizim fasit dediğimiz, batıl dediğimiz şeydir. Allah katında kabul edilmeyecek olan, reddedilecek olan. Hiç ayrıma gitmemiş peygamber demişler. <gülüyor> tamam? Hiç ayrıma gitmemiş. Yani Kimin yaptığı amel, bizim yaptığımız amellerin rükunlarına uygun olmazsa batıldır. Vasıflarına uygun olmazsa fasittir. Hiç demişler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ayrıma gitmemiş. Her Peygamberin emrinden muhalif olan Allah katında merduldür demişler. Üçüncü olarak da demişler ki selef yani sahabe, kitap ve sünnette bir nehi varit olduğu zaman o akdin geçersiz olduğuna hükmediyorlardı. Hiç bir ayrıma gitmeden. Mesela örnek demişler Allah ze ve celle diyor ki "Vala tenkihul müşrikat." Müşrikleri nikahlamayın. Öyle mi? Burada ne vardır? Müşriklerle yapılacak olan akde Allah ze ve celle'nin ee, nehi vardır. Sahabe demişler müşriklerle var olan nikahların hepsini bırakmışlardır. Tamam? Yani bu nehi acaba aslına mı taalluk ediyor? Yok yoksa vasfına mı taalluk ediyor? İşte aslına taalluk ediyorsa batıl diyelim, kadınları gönderelim. Vasfına taalluk ediyorsa işte şey diyelim fasit diyelim ama kadınları yanımızda tutalım günah da olsa bizim kadınlarımızdır. Böyle bir ayrıma gitmemişler. Böyle bir ayrıma gitmeyince biz hem lügatla hem nasla hem de sahabenin nehiden anladığıyla anlamışız ki demişler. Sahih ile fasit aynı şeydir. Yani akdin geçersiz olmasıdır demişler. Anlaşıldı mı? bu cumhur ulemanın gerekçeleri. Hanefiler ise demişler ki normalde demişler ibadet babında asıl olan taabuttur. Yani kulun hiçbir maslahatı maddi anlamda, dünyevi anlamda kulun maslahatı yoktur demişler. İbadetlerde asıl olan nedir? Allah'a kulluk görevini ifa etmektir. Öyle mi? Ondan dolayı ayrıma gitmeye gerek yoktur demişler. Hatta kulun ihtiyatı için, Allah'a ta'budunun daha güzel olabilmesi için ayrıma gitmemek daha eftaldir demişler. Akitlerde ise asıl olan ta'bud değil, asıl olan kulların maslahatıdır demişler. Tamam Yani Yani akitlerde mesela şimdi ben e, evlilik ahdemi Allah'ın azze ve celle'nin istediği şekilde yerine getirirsen bunun bir tahabbüd boyutu var. Bu işin tahabbüdü yönüdür. Yani benim Allah'a kulluğumu izhar etme yönümdür. Ama asıl olan nedir? Burada benim menfaatimdir. Yani benim bu karşı cinsimden istifade edebilmemdir. Onun da benden alacağı mehrden istifade edebilmesidir. Yani asıl zahir olan yön tahabbüd yönü değil, kulların dünyevi maslahatıdır. Öyle mi? Bundan dolayı biz bir ayrıma gittik demişler. Baktık eğer hani şeriatın kesin koyduğu kaidelere yani erkana bir muhalefet varsa dedik olmaz. Zaten bu kulların maslahatına olamaz. Yani rüküllere taalluk eden her türlü nehi kulların orada maslahatı yoktur. Öyle mi? Şimdi riba mesela faiz. Adam bana diyor ki akitte bana bu malı sat, geciktirirsen mesela %2 iki, iki faiz alırım senden. Şimdi ben böyle bir akit yapsam bunda benim ne maslahatım var ki? Var mı bana bir maslahat bunda? Yok, benim zararıma. Zaten demişler Allah'ın rükünlere taalluk eden bütün nehileri gene kulların maslahatınadır. Ama rükünlere taalluk etmeyenlere gelince demişler bu hem çoktur, fazladır. İnsanlar çokça bunun içerisinde vaki oluyorlar. Biz bu tip akitleri batıl sayarsak insanların maslahatlarını batalamış oluruz. Tamam, günah yönü vardır çünkü zararlamıştır, zarar vermiştir adam Ta taabbüd boyutuna ama şey yönüne gelince e, maslahat yönüne gelince, burada iki tarafın da bundan istifade etmesi söz konusudur. Ondan dolayı biz bu böyle bir ayrıma gitmişiz demişler. Tabi dediğim gibi cumhur ulema demiş ki hem lugatla hem nas ile, hem de sahabenin nehilerden anlayışı ile sizin bu söylemiş olduğunuz ne değildir? Sizin bu söylediğiniz geçersizdir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlattığımdan anlaşılmayan bir şey var mı? Buyur. Yani, olmayan diye delile mi dayanıyorlar? Her akit için ayrı ayrı delilere bakarak mı onları ayırıyorlar? Nasıl? Anlamadım. Bir daha sor. Şimdi mesela rükünlere taalluk edince diyorlar ki bu batıldır ama diğer bir şeylere taalluk edince bu fâsettir diyorlar. Tamam. O zaman her akit için, her muamelattaki farklılık için ayrı rükünler, ayrı geri kalan şeyler var. Bunları ayırıyorlar. Ondan yo, yo. sonra... Yok rükümler... yok. Akitlerin rükünleri bellidir. Mesela cumhur ulemanın yanında nikâh akdinin rükunları nedir? İki taraf. Rıza. Veli, rıza, şahit öyle mi? Yani rükünler değişmez hiçbir zaman. Nikah akdinin hanefilere göre veli de rükün değildir. Misal hanefilere göre veli rükün değildir. Şeyde e, akitte de veli rükün değildir mesela. Rıza rükün olan şeydir. E, rükün olan rıza meselesidir mesela. Akitlerde rükünler nedir? Ve ufak ihtilaflar olmakla beraber mesela dediğimiz gibi akitlere taalluk eden rükünler yani o alışverişi yapana taalluk eden nedir? İşte akıllı olmaları yani buluğa e, ermiş olmalarıdır mesela mala taalluk eden yani malda bir aybın olmamasıdır. Hani fahiş bir aybın olmamasıdır. İşte malın belirgin olmasıdır vesaire. Yani her şeyin e, akdin her akdin rükünleri zaten fıkhta belirlenmiş. Tamam? Sadece ne var? Rükün sayısını fazlalaştıranlar var. Bir de rükün sayısını düşürenler var. Anlaşıldı? Şimdi yalnız burada burası anlaşıldıysa şunu bir not edeceğiz. Yani bunu e, şeyimize not edelim. Kafamıza not edelim. Şimdi bu mesele çokça karıştırılan bir mesele. Yani bu sahih, fasit ve batıl meselesi çokça karıştırılan bir mesele. Niye çokça karıştırılan bir mesele? Şundan dolayı. Çünkü kitaplarda usulde yazanla, fıkıh kitaplarındaki uygulama birbirinden çok farklı. Fıkıh kitaplarındaki uygulama ile, tamam mı? Ee, usul kitaplarındaki yazan birbirinden çok çok farklı. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi e, biz diyelim bakıyoruz. Diyoruz ki işte şeydir. Alimler demiş ki cumhur ulema fasit ile batıl aynıdır. Tamam? Peki nedir fasit? İkinci bir soru. Asıl problem burada geliyor. Yani aslında bu konu şey konusuyla beraber anlatılması lazım. Yani usul fıkıh kitaplarında en güzel insanların anlayacağı bu meselenin nehi babı ile beraber anlatılması lazım. Nehi. Tamam? اَنْنَهُ يَقْدَدِ fesat, Nehi, fasitliği gerektir. Nehi, fasitliği gerektirir. Şimdi önce talebe bunu öğreniyor. Nehi, fasitliği gerektirir. Sonra sahih ile fasidin aynı manaya geldiğini görüyor. Sonra fıkıh kitabını açıyor, bakıyor. Cumhur, nehilerin yüzde seksenine fasit dememiş. Öyle mi? Yani fıkıhta okuduğumuz, mesela kaç tane nehin, kaç tanesine dedi ki şeydir, e bu batıldır diye. Mesela cumhurun görüşü genelde şey değil. E, fasit değil mesela. Burada işte şey karışmaya başlıyor. Yani kafa o zaman diyor mesela talebe düşünüyor. Diyor ki peki bunlar Hanefilerle ne nereden nede ihtilaf etmişler? Yani ihtilaf ettikleri nokta nedir ki? Uygulamada gene aynı kapıya çıkıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı ihtilaf edilen konu burası değil. Burada problem yok. İhtilaf edilen konu hangi nehiy fesadı gerektirir. Tamam? Nehi, bir akdin neresine taalluk ederse fesadı gerektirir. Cumhur da orada taksimata gitmişler. Cumhur da demiş, aslına taalluk ederse kesim fasiddir, batıldır. Vasfına taalluk ederse bakarız bu vasıf ee, münfek midir yoksa gayri münfek midir? Yani akitten ayrılabilen bir vasıf mıdır yoksa akitten ayrılmayan bir vasıf mıdır? Akitten ayrılmıyor ve akide mülazimse deriz ki bu batıldır. Akitten ayrılabiliyor, akit onsuz da düşünülebiliyorsa deriz ki bu akit haramla beraber caizdir. Anlaşıldı? Yani burada mesele o zaman nerede bitiyor mesele? Burada bir problem yok yani. Cumhur ve Hanefilerin ihtilafı normal bir ihtilaf. Asıl problem fesatlığı ve batıllığı gerektiren şeyde. Yani ne şeriatta vakı olduğunda batıllığı gerektirir, fasitliği gerektirir. Nehi. Öyle değil mi? Nehi olduğunda işte cumhur'a göre her nehi fasitliği gerektirmiyor. Anlaşıldı? Furu'daki ihtilaf da oradan kaynaklanıyor. Furudaki ihtilaf da oradan ya buradan kaynaklanıyor ya da mesela bir vakıa var, bir olay var o olay yani o olayın bizzat kendisi alimlerin usulde zikretmiş olduğu surete giriyor mu girmiyor mu orada bu defa ihtilaf var. Tamam örnek mesela ne gibi? Ee, gasp edilen yerde kılınan namaz gibi. Geçen dersimizde cuma namazı meselesini anlattık öyle değil mi? Gasp edilen yerde kılınan namaz gibi mesela e burada bir nehi var gasp menhi öyle mi? cumhur ulema dedik ne demiş? Nehi asla taalluk ederse batıldır. Vasfa taalluk ederse yani aslın dışındaki bir şeye taalluk ederse eğer o vasıf akitten ayrılamaz, akdin bir parçasıysa yine batıldır demişler. Ama akitten ayrılıyor ve akdin dışında ele alınması gereken bir şeyse o zaman demişler haramdır ama eserleri terettüp eder. Öyle mi? Mesela İmam Ahmet de aynı bu görüşte. İmam Ahmet ne demiş? Gasp edilen yerde kılınan namazın nehi vasfa taalluk etmiş, gaspa taalluk etmiş ama gasp namazdan ayrı bir şey değildir demiş. Hatta sen o fiillerinle bizzat o gasp işliyorsun. Öyle mi? Yani rukunla, secdenle o gasp fiillerin, yaptığın fiillerin adı gasp zaten senin. Namazın adı gasp. Buradaki nehi namaz fiilinden ayrı olmadığından dolayı bu namaz batıldır demiş. Bak Cumhur da bu konuda aynı olmasına rağmen Cumhur demiş ki yok, burada namaz ayrıdır, gasp ayrıdır. Gasp olmadan da namaz olur, namaz olmadan da gasp olur, tamam Ayrı düşündüğünden dolayı yani bu sureti, bu vakayı asla bu asla dahil midir, değil midir? Burada şey yapmışlar, İhtilaf etmişler. Anlaşılıyor değil anlattığım mesele. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmayan bir şey? Hanefiler e, mesela ibadetlerde tabutluktur dediler ve genellikle böyle bir ayrıma gitmediler, vası ve fâsit diye. Ha. Şimdi mesela cumhur burada ibadet olan bir meselede Ayrıma gitti. Ben Ayrıma de... gitmedi ne, cumhur. Nehi, nehi çekti? Şey... Ayrıma gitmedi. Bak onu anlatıyorum zaten. O yanlış anlaşılmayı düzeltmek için konuşuyorum zaten. Bak diyorum ki, cumhur ulemaya göre buradaki tartışma yani buradaki konuşmada bir hiçbir hubar yok. Burayı kafanızdan silin. Burada ihtilaf burada değil. Tamam mı? Cumhur'a göre o nehi zaten fesatlığı gerektirmeyen bir nehi. Yoksa o nehi'nin fesatlığını gerektirdiğine inansalar zaten ona fasittir diyecekler. Anlaşıldı. Problem hangi nehi fasitliği ve batıllığı gerektir orada? Yoksa burayla bir alakası yok. Diyelim ki cumhur dese ki mesela, bir adam Fatiha'yı okumadı. Misal, Fatiha namazın rükmüdür diyenler için hiç tereddüt etmemişler. Bu namaz batıldır demişler. Mesela hepsinin ortasındaki ittifak nokta ne? Ee, niyet, namazın şartıdır. Öyle değil mi? Niyetsiz bir namazı kabul etmiş mi hiç kimse? Etmemiş. Yani burada problem noktası neresi? Cumhur tafsilata falan gittiğinden dolayı değil. Oradaki nehin fasitliği gerektiren bir nehi olmadığına inanmışlar sadece. Anlaşıldı? Anlaşıldı değil mi? Tamam abi. Zaten şey onun için anlattım yani burada anlatma e, bu konuyu açı izah etme gereği de oradan duydum. Çünkü burada karıştırılıyor zaten. E şimdi adam diyor madem cumhur ayrıma gitmemiş, o zaman burada nehi var. O zaman niye buna fasit dememiş? Haramdır ama buna mâsahittir demiş. Mesela Problem orada değil. Zaten cumhur o nehin fasitliği gerektirici bir unsur olduğunu söylediği anda o namaza batıldır demiş. Akid de öyle. O nehin mezap faiz. Bu akit batıldır demişler. Bu akit fasitdir demişler. Anlaşıldı. Ama bazı nehiler var. Cumhur bu nehi fesadı gerektirmez demiş. Anlaşıldı. Yani ihtilaf burada değil, nehi babında. Hangi nehi neresine, akdin veya ibadetin neresine taalluk ettiğinde fesadı gerektirir? neresine taalluk ettiğinde fesadı gerektirmez. Anlaşıldı? Tamam inşallah. Bu, burayla ilgili başka soru soracak olan var mı? Bu anlatmış olduğum konuyla alakalı. Yok. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı o zaman bizim elimizde? Dedi ki bu fasit, bu da batıl, bu şeyin kısımlarındandır. Ahkâm ve ee, vadaiyyenin kısımlarındandır. Tamam e Şimdi e, dedik ahkam ve de'iyenin başka kısımları var. Bu kitapta zikredilmemiş mesela. Ne gibi? Azimet gibi, ruhsat gibi, eda gibi, kaza gibi, bir de iade gibi. Tamam Onlar e, burada zikredilmemiş sadece bilgi babından olsun diye e, zikredeceğiz. Ondan sonra geçeceğiz. Konumuza devam edeceğiz. E, tafsilatına girmeyeceğiz zaten. Azimet nedir? azimet. Yani ahkam-ı vaz'iyeden azimet nedir? Azimet demek normalde Arap lügatında kast demektir. El azmu eşittir el kaslu demektir. Tamam? Yani ve laqad ahidna ila adama min qablu fanesiya ve lem lehu azme. Ve lem lehu azme. Biz ondan bir kasıt görmedik. Yani Hazreti Adem Allah verdiği sözü unuttu. Biz ona bir söz vermiştik. O sözü unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا Yani bu unutkanlığı kasten değildi. Tamam. Ulul عَزْم diyoruz mesela. Peygamberlere ulul عَزْم ne demek? Ulul قَسْد demek. Öyle değil mi? Ne yani? Ulul قَسْد Kasıt ne? Yani Allah azze ve celle'yi razı etme konusunda kasıt sahibi, niyet sahibi bunu kendine dert edenler demek. Tamam. Ee, i̇stilahta azimet ne demektir? İstilahta azimet kendisine muarızı olmayan sabit hüküm demektir. Azimet muarızdan hali olan Sabir hüküm demektir. Tamam? Ne demektir mesela? Ee, namaz kılmak bir azimettir. Öyle mi? Eğer onun muarızı yoksa onun muarızı yoksa namaz kılmak nedir? Bir azimettir. Ruhsat ne demektir? Aynı şekilde ruhsat demek yani rahasa demek sehule demektir. Tamam? Bir şeyin kolaylaşması demektir. Ondan dolayı Araplar mesela ucuzluğa veyahut da indirime terhis demişler. Şeydeki ıstılahtaki e, ruhsatın anlamı nedir? Istılahta ruhsatın anlamı ise şudur. Istılahta ruhsatın anlamı yani özürden dolayı sabit olan hükme delil ile muhalefettir. Özürden dolayı sabit olan hükme delil ile muhalefettir. Mesela normal bir zamanda ben ölü eti yiyebilir miyim? Ölü eti yiyebilir miyim? Yemem. Ama ölecek olduğumda bak özürden dolayı delile dayanarak Allah azze ve celle ayette müsaade ettiğinden dolayı asla muhalefet etmektir. Asıl neydi yemememdi? Özür var, delil var. Ben de bu özürden ve delilden dolayı ne yapıyorum? Onu yiyorum. Tamam. Bunun adı da İslam'da ruhsattır. Eda nedir? Eda, şeriatın kendisine vakit tayin ettiği şeyi vaktinde tekrar etmeden yapmaktır. Tekrarı gerektirmeyecek şekilde yapmaktır. Yani öğle namazının vakti 12 ile 4 arasıysa bir daha tekrarı gerektirmeyecek şekilde o vaktin içerisinde ölen namazını kılmaktır, tamam mı? İade ne demektir? İade demek ise birincide oluşan halelden dolayı, birincide oluşan eksiklikten dolayı vaktin içerisinde aynı ibadeti tekrardan yapmaktır. Ama vaktin içerisinde, bunun adı iadedir. Yani birinciyi kıldım, mesela secde yapmadım birincide. Ne olmuş oldu? Birincide bir halel oluştu. Öyle mi? Hala vaktin içindeyim. Ne yapmam lazım? O namazı bir daha kılmam lazım. İkinci kıldığımın adı nedir? İadedir. Tamam tekrar iade etmektir, tekrar kılmaktır. Ama bizim lügattaki gibi hani biz iade dediğimizde mutlak olarak bir şeyi tekrar, tekrar ettirmektir. Ama ıstılahta öyle değildir. Kendi vaktinin içerisinde birincide oluşan halelden dolayı şey yapmaktır. Ee, ikinciyi tekrardan yapmaktır. Kaza nedir? Birincide oluşan halelden dolayı vaktinin dışında ibadeti tekrardan yapmaktır. Tamam kaza ise yani vakit diyelim çıktı ben uyudum. Misal Tabii bu cumhura göre yani kazayı, kaza vardır ve kazayı kabul edenlere göre e, var olan bir tanım. Nedir kaza onların yanında? Onun için tahdit edilmiş vakitin dışında birincide oluşan halel Veyahut da iş yapılmadığından dolayı tekrardan yapılmasıdır. Vaktin içinde olursa ilk kılınanın adı Eda. Halelden dolayı tekrar edilmesi gerekiyorsa vaktin içinde iade. Vakit çıkmışsa, vakitten sonra bunun adı nedir? Bunun adı kazadır. Tamam Anlaşılmayan bir şey? Yok. Bu zikretmiş olduklarımızın yani bu e, vada-i ahkama dahil olan işte e, azimettir, ruhsattır diye saydığımız üç tanesidir. Bunların tafsilatını anlatalım mı yoksa konumuza devam edelim mi? Kitabımızla normalde hiç alakası yok yani kitabımızda hiç e, zikretmemiş. Sadece zaten biliyorsunuz önümüzde sahih ve fasit var. Yani bir dahaki dersimize oraya onları anlatalım mı tafsilatını usul fıkıh olduğu gibi yoksa şeyden devam edelim mi? Mantık. Mantığın mukaddimeleri olan ilimdir cehalettir vesaire onlardan devam edelim. Evet. Yani bize faydası olacak mı? Ee, şöyle, fıkıhta anlattığımız meseleler zaten normalde. Yani fıkıhta pratiğini gördüğümüz için sadece belki tanımlarının bizimle alakası olacak. Tanımlardaki işte bir takım ihtilaflar vesaire. Biraz azimet ve ruhsat babının tafsilatı var. Hani fıkıhta bizi ilgilendiren bir boyutu var. Ama böyle çok da fazla bize şu anda yani şu anki merhalemizde çok çok da fazla bizimle alakası olan şeyler değil. Sadece ee, hani konuya dahil olduğundan dolayı tafsilatını bilmek isterseniz işlersin. Ama yok, e, çok da öyle, çok da elzem değil açıkçası yani. Zaten elzem olanlar bu kitapta var. Yani birinci merhalede elzem olanlar bu kitapta var. Bir de zaten bu an, burada anlatılanların birçoğunu ilk defa burada anlatmıyoruz yani. Fıkıhta neredeyse şu ana kadar anlattığımızın hepsini fıkıhta bir şekilde değinmişizdir yani. Şu ana kadar anlattığımız hangi konu varsa e, bu yani hüküm babında anlattıklarımızı kastediyorum. Hangisi varsa e, tafsilatına girmeden özetini anlayabileceğimiz kadar anlatmışızdır. Hakeza Mustalah'ın da neredeyse yüzde sekseninden fazlasını yani. Şeyde zaten bir şekilde geçmişti yani. Bulughul Meram'da e, bir şekilde geçmişti. Sadece burada tafsilatını, örneklerini, ihtilafını görmüş oluyoruz yani. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Yok. Bahir davran elhamdülillahi rabbil